MÜZİK izleyenler, iyi pazarlar. Hoş geldiniz. Bugün konuğum, Nurdoğan Arkış. Nurdoğan Arkış, Orta Doğu Teknik sosyoloji biliminden mezun oldu. Benim kendisiyle tanışmam 1997 yıllarındadır. Beraber insan insana e, kuruluşunda çalıştık. Bir üç yıl kadar falan. Kitap yazan ve hem düşünen hem uygulayan birisi. Nurguan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. E, şu anda bir e, kitap üzerinde de çalışıyorsun. Umarım sonbaharda okullar açılmadan önce çıkacak. <gülüyor> o kitap üzerinde çalışıyorsun ve bana da rüftettin, verdim, gözden geçirdim, güzel bir kitap olacak. Orada bireyin gücüyle ilgili ısrarla üzerinde durduğun bir derdim var ve bu bireyin gücünün aslında çok kritik bir konu olduğu, mutlaka farkına varılması gerektiği ilgili durduğum bir şey var. Ne anlıyorsun bireyin gücünden? Hocam şimdi, aslında şöyle hani biraz böyle hemen girersem konuya e, yaşamdaki insanla ilgili olarak baktığımızda sadece bir insanı düşündüğümüzde baktığımızda en temel kaynak bireyin kendi gücü. Birincilik bir düzeyde yer alıyor yani bir kere böyle bir değeri var. Sonra toplumla ilgili baktığımızda da belki birincil bir olmayabilir hani onu daha üzerine düşünmek lazım falan ama bir toplumun iyileşmesiyle ilgili birincil bir kaynak toparlanabilmesi, düzelebilmesiyle Hı. ama kötüye gitmesiyle ilgili de çok temel bir kaynak. İnsanın Hı. kendi gücü, bireysel, bireyin gücü yani. Hı. Bir tane bu anlamda bir önemi var. Neden? Hani bu, bunun sağlığı neden böyle bir şey var? Çünkü Şimdi iki temel güç kaynağı var. Bir tanesi bireyin kendi gücü, bir tanesi de işte dışarıdaki, bireyin dışındaki, kendinde olmayan dışarıdaki güçler işte para gibi, mevki gibi ne bileyim ilişkiler olabilir işte ne bileyim eğitimi olabilir bu kişinin aldığı bilgisi olabilir falan o tür şeyler. Şimdi bu bunların tam para parayı, mevkiyi falan falan yöneten bireyin kendi gücü. Yani Genel müdür oldu ne yapacak, işte ne bileyim bir yere bilgisi var bunu nasıl kullanacak gibi hikayeleri belirleyen şey bu birinin kendi içindeki güç. Yani. Bu kendi içindeki güç dediğimizde de böyle şey gibi anlaşılabiliyor çok bir yandan çok bazen müthiş manevi şeyler çıkarılabiliyor bir yandan da böyle çok hani ulaşılamaz, tanımlanamazmış gibi çok somut bir kere bireyin fiziksel durumu hmm. bu nedir? Yani. yani sağlığı ne? İşte ben 53 yaşındayım, 53 yaşındaki bir adamın sağlığı nasıl olacak evet. gibi bir hikaye. Evet. Sakat da olabilirim. Bu da benim şeyim, gücüm yani. Ama bunların hemen arkasından fiziksel gücün hemen arkasından gelen iki tane güç var ki asıl belirleyici insanın gücünü asıl belirleyici olanlar onlar. Bir tanesi zihinsel gücü öbür de buyrusal gücü. var? Evet. Yani ben, benim zihnim, duygularım, duygularımla olan ilişkilerim, zihnimi geliştirip donatmam, sahip olduğum parayı yönetecek. Örnek vereyim, yani mutlaka bir sürü insan biliyordum, lote'den bir sürü para çıkıyor adama, ee, %92.000'e iki sene sonra Eski hallerinden daha kötüye düşüyorlar. En büyük ikramiye çıkıyor. Hepimiz şöyle diyoruz değil mi? İşte, ya bir param olsa diyor, bak ben neler yaparım. Para yok ki. Para olsa vallahi coştururum. İşte acayip şeyler yaparım bilmem ne. İçeride donanım yoksa bu parayı nasıl yaratıcağınıza dair bilgi, onunla ilgili çalışma, emek, azim bütün bunlar o içerideki güçler. Bu yoksa o para paf diye geçiyor gidiyor. Geçmiş yani. Ruan'cığım farkındasın değil mi sen? Ee, Marksist yaklaşımdan çok farklı bir şey Tabi Tabii tabii. Çok, çok farklı, farklı bir şeyse. Şey Gün akşam bir arkadaşlarım ben böyle çok kızanlar olabilir. Tabi tabi. Gün akşam bir arkadaşla tartışıyorduk o şey çok Marksist söylemi çok yakın şeyi şey, psikolojik reddediyorsanız ne yapacaksınız ki bireyi reddediyorsanız zaten hani ben Marks'u çok severim o ayrı konuyu. ayrıca sadece duydum var da işin ama şu boyutu da var. Sistem nasıl değişecek? değişecekse, değişmesi gerekiyorsa bunu biri diyecek ki ben bunu değiştirebilirim. Bu içeride olup biten bir güç. Evet. Böyle olan bir hikaye. Evet. O, evet, Marksist bir söylem değildi. Evet. Yani. Ondan dolayı çünkü onlar tamamıyla Anladığım kadarıyla bu senin dış güçler dediğin şeyin üzerine odaklanmış durumdalar. Evet. Sistem ile ilgili kötüdür ve sanki kendi doğası olan bir şeymiş gibi kabul edilip evet. onun üzerinden gidiliyor ki doğru değil ki yani. Evet. Ya bu yazan bir an önce seninle sohbetimiz içerisinde senin seminerde bir bayan katılımcının, bir kadının seninle paylaştığı bir durum vardı, bir öykü vardı hmm. orada. Ben çok etkilendim. İzleyenlerimizle bunu paylaşmanı isteyeceğim gerçekten, ee, kısaca. Peki, neredeyse bu seferden çok Biz çok... bak, an. sigorta şirketi evet, evet. şimdi Aha. adını vermek doğru evet. yapmıyor bir Olmaz. şey değil. Gerçi anlatan bayandan izin almıştım bunu Hı. anlatabilir miyim diye ama ismini falan vermeyeceğim kendisinin. Evet. Ya şimdi benim hikayemi biliyorsunuz siz, biz işte Babam işçi, annem ev kadını ve hakikaten inanılmaz bir emek sonucunda biz dört kardeş, dört erkek kardeş, dördümüz de üniversite'den hatta ot düzen, hani biraz daha şey yapalım, güçlendirelim hikayem, yüzümüz. Ben bunu anlatıyorum, o eğitim, öyle bir eğitim. Bunu anlattım, bir bayan el kaldırdı, dedi ki, ya dedi sizin hikayenizde çok bozuyor ama biraz benimki öbür tarafta terslikleri var falan dedi anlatabilir mi? Buyurun dedim Bir kere biz dört erkek onlar dört kız kardeşler. bizde babam daha çok, annem de yani şimdi hakkını yemeyeyim, annem de müthiş de, ama babam ben okuyamadım siz okuyacaksınız falan yapan biri. Orada da anne. Şimdi evin gelişi sadece annenin temizliğe falan giderken edindiği gelir. Yani baba alkolik. Evet. gücünüzde hiçbir işi yok. Böyle çok inayetli bir işe gidiyor. Sabah edemiyor. alkol falan durumundan dolayı. Buna evde şiddet var. Çok yoğun şiddet var. Baba ele yani kızın anlattığı şöyle, evet. en ufak bir olaydan mutlaka dayak çıkardı, annem kesin dayak yerdi, yani bu mülk şekilde anlatıyor, evet. biz de dayak yerdik diyor, benim bizim diyor, yani tek göz bir oda evden bir de yatak odasından, yatak odası gibi bir şeyden söz ediyoruz yani, bir sefalet durumu var. Bizim böyle normal babam geldiğinde evdeki yerimiz masanın altıydı çünkü örtüler bizi korurdu babam bizi görmez, alak atmayı akıl etmezdi diyor. Sorgulamaz işte ne yaptın bugün niye öyle yapıyorsun saçın niye öyle falan demez yani ondan kurtarmak için annesi girin oraya diyormuş. Annesi şöyle e, baba, babayla problemi çözebilmek için evet. önüne kadar haliçkisini koruyormuş sızsın ha. ki rahat edelim akşam evet. yani babam yatardı diyor annesi Çık vermiş bu anlatan en büyük kız Hı. bana anlatan çık vermiş işte ne diyor hadi getir derslerini babam yatar ve gece saat bilmem kaç civarında onlar da dokuzlar o yaş için söylüyoruz çalışıyorduk biz diye anne şey yaparmış hadi bakayım ne soruyu, peki hemen ''Şimdi ne diyorsun? Kitapta ne yazıyor?'' falan. ''Ben bunu yıldan sonra anladım. Anne okul arasında durmuyordu.'' diyor. ''Durmuyormuş.'' Evet. Ama kadın öyle bir düzen içinde yapıyor ki <gülüyor> ''Peki kitaptaki ne anlat bakayım?'' ''Ne anladın sen şimdi buradan?'' ''Peki defterde ne oldu? Hocam ne anlattı bugün?'' falan. Çocuğu ders çalıştırıyor. İlk okulu bitirmiş. Bitirdikten sonra işte o şey okulların açılma vakti geldi. Ee, annesi demiş ki anan şunu şeye yazdır, ortaokula yazdır. A, ba, a, baba demiş ki annem demiş ne yazdıracağız ya demiş kız çocuğu iki üç sene daha bekleriz, evleniriz bir bağazvanla kurtuluruz gider işte demiş. Ben de annemi hiç öyle görmedim diyor. Kalktı oturduğu yerden, diyor babam koltukta oturuyordu diyor. Dikildi karşısına diyor. Bak demiş sana bir soru soracağım. Ve bu soruya bir tek cevap aktım var. İki sırt oluşuyor. Ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Bu soruyu sana bir daha sormayacağım. Bu dört kız, dördü de üniversiteyi bitirecek. Evet mi, hayır mı? Cevabını ver, son cevabını. Ben diyor, bu annemi hiç böyle görmedim diyor. Dayak yerken de görmedim, bize dayak atarken de görmedim. Ama öyle kararlı ki, bizi okutmak için dikildi karşısına ve bunu yaptı. Adam evet demiş. Ve dördü üniversite mezunu olduk. Adam da fark etti tarih adında. Gülcü fark ediyor. Evet. Şimdi benim burada dikkatimi çeken şey şu. Bu kadın şunu diyebilir miydi? O, bütün koşulları yemen Kocam'da içiyor, paramız da yok, işte dert tane de Allah verdi de yapamıyoruz diyebilirdi. Kesinlikle. Şunu da yapabilir miydi? İşte kendi kardeşine gider, işte kocasının kayın biraderine gider, kaynataya gider, babasına Ya ne olur konuşun kızı okula yazırsın." Yapabilirdi. Yasirettin evet. Hocam'ın müthiş bir rafı var, diyor ki el elin eşeğini türkü çağırarak alır. Evet. Bu kadar. Kendi probleminizi başkasına çözdürüyorsanız, bitmiş o hayat. Kimse evet. çözemeyi. Ben niye sizin probleminizi çözeyim? Siz kendiniz çözeceksiniz probleminizi. Kadın, hiçbir şeyin arkasına sığınmadan, bahanenin arkasına sığınmadan, ben bunu böyle istiyorum diyor. Bu çok önemlidir, ne istediğini biliyor. Bilger. Ne istediğini bilmiyorsan ne, ne, ne, ne yapacaksın? Evet. Hiçbir şey yapamazsın. Ne istediğini biliyor, adamın karşısına dikilmiş hayattaki en çok istediği şey. Bu kızlar benim gibi olmayacak demiş. Evet. Şimdi ben başka bir düşünce var. O zaten şimdi bu büyük, bütün büyük liderler için şunu söylüyorlar. Yani okuduğumuz, araştırdığımız falan şunu söylüyor. Yürürken ilkeleriyle yürüyor bunlar diyorlar. Yani girdiğini belli ediyor. Şimdi bu kadın işte o ilkeyi o an almış tak adamın karşısına evet. göstermiş mi Adam görmüştür orada dört tane üniversite mezunu, kızı görmüştür, evet, o kadar güçlü evet, ki o. Evet. Yaratıyor onu yani. Onun evet. karşısında da hiçbir güç durmuyor. Durmuyor. Evet. Yani. Ve ki söylediğin şey de var, yani toplumsal değişimde... Düşünüyorum ben şimdi... Türkiye'de kaç kadın bu anne gibi... geleceğine sahip çıkarak bak karar ver diye neyse o dedenin, babanın, hmm. Hmm. Hmm. amcanın, hmm. Hmm. aşiret reisinin karşısına çıkarak hmm. bir tavır alabiliyor. Hmm. Bunların sayısı ile orantılı olarak bizim toplum ileriye doğru gitme veya geriye doğru gitme durumunda kalıyor. Kesinlikle öyle. Ve bakın şeyi söyleyeyim. Yani izleyenler ya, şunu düşünsünler. En çok kimi üremiyorlar? Tarihten, çevrelerinden, köylerinden, mahallelerinden baksınlar bu tür insanlara hmm. inceliyorlar. Değil mi? Tabii, bu insan, yani şeyden söz etmiyor. İşte, Mafya babasıdır da, çok paralıdır da, çok ünlüdür de, onları kastetmiyorum. Yaşantı olarak, evet. kişilik olarak kime imreniyorlar? Bunlara imreniyorlar. böyle evet. bir şeyde... E, Töver içinde olabiliyor. Töver içinde ve şey çok önemli hocam. Şimdi, insanın yaşamında en temel iki tane soru var. Bundan daha öncelikli soru yok. Evet. Bence yani. Bir tanesi, ben kimim, şu an kimim, ben kimim şu an? Evet. Nasıl hayat geçiriyorum, neler yapıyorum, bilmem ne falan. İkincisi, ileride kim olmalıyım? Bu ileride de son tarihi var, evet. öleceğim gün. Kimsin abi, kızlarımı okutamamış, o heriften dayak yemiş, kısmış, kadın olarak mı öleceğim? Çıktım karşısına, ulan okutacağız bunları, evet mi, hayır mı dedim, Kadına olarak mı öleceğim? Bunu seçmiş kadın. Bütün her şeyi, bir, bir dayak daha var onun arkasında. Evet. Belki ardısı daha daha şiddetli bir dayak. Ama bütün büyük bildiğimiz ve küçük liderler, hepsi o zor anda dikiliyorlar. Ya yani bir, bir eğitimde şöyle bir laf etmişti adamın biri, diyor ki cesaret, korkuya rağmen eyleme geçmektir. Korku, Aynen. Korku, korku yokluğunda, yokluğun korku yokluğunda cesaret evet. var, onu da damla yapar. Evet. Evet. Öyle bir şeyden ses ediyor adam. Şimdi bu peki, korkunun üzerine cesaretle gidebilmeyi veren ne? Ne olmak istediğini bilmek bilmiyorsam korkarsın. Evet. Korkarsın diye keşfedebilmek. Aynen öyle. Ben neyin Karın söylediği ya. yani hikaye. Evet, evet. Kendi evetini bulmadan ben şunu olmak istiyorum. Koşullara okuyamıyorsun, göremiyorsun veriyorlar lotodan parayı tamlarca. Ne yapacaksın şimdi? En fazla yapacağın gidip takım elbise almak. Evet. Ya da işte karıyı değiştirmek araba almak. Bunu yapacaksın. Evet. İş kuramazsın. Nurhancığım'ın Elifon diye bir psikiyatrist filozof var. Ee, onun bir sözü var. Dünyadaki bütün kötülüklerin ve savaşların temelinde yaşanmamış yaşamlar yatarız. Yani kişinin var olamayışı aslında bir yerde böyle bir çürümüş bir atık gibi Hı. topluma giriyor. Hı. Kendi hayatına gidiyor. Ve bence işte o annenin bu tavrı sadece çocukları için bir tavır değil. değil Bence kendisi için de bitiş bir tavır. Değil. Dönüp kendine baktığında o günü kendi miradı gibi kabul ediyordur. O. Eminim evet. böyle yaşamındaki en mutlu olduğun gün ne desek o çocukları doğurduğu gün bir de budur. Budur. Eminim ondan yani Boğru. öyle olsa. Evet gerçekten. Doğru. Evet değerli <gülüyor> izleyenler Nurhan arkadaş bir sosyolog, bir eğitimci, bir düşünür. Kısa bir aradan sonra sohbetimiz devam edecek efendim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, Numan arkadaşlar sohbetimize devam ediyor. Numancığım, sen duygulara çok önem veriyorsun. Yani ben seni seminerlerinde dinledim. Ayrıca bu yeni yazdığım kitapları da e, ilk e, müsafetine okuyorum tabi, aynı sıklıkta ama o da okuduğunda da duygularla de çok duruyorsun. Neden? Hocam şimdi bir kere bir şu bir sakladım. Ben de bunu çok geç fark ettim. Yani kişisel yaşamında onu söyledim. Hakikaten bütün her şeyi duygular üzerine yapıyoruz. Yani biz hep böyle bir şeyden insan çok mantıklı bir var değil. Tamamen duygular üzerine kurulu. Ondan sonra da mantıksal açıklamalar yapıyoruz o duyguları şey yapabilmek için. Şimdi dolayısıyla bir duyamı var işin ikincisi şimdi ben de söz etmiştim bu içsel gücün içerisinde bir duygu boyutu var. Duygularınızı sizin gü, gü, gücün kaynağı olarak gözleyip anlamanız varsa eksiği gidiği neyse yani duyguların eksiği olmaz da onu onun için güç anlamında olabilir onu şey yapmanız lazım evet. şimdi mesela ki anneyi alalım tamam mı tamam. şimdi hangi duyguyla hareket ediyor? Hiçbir mantıksal sitemi yok aslında. Çocuklarım benim gibi ezilir mi? Bu, bu tamamen korkuya dayalı. Yani böyle bir kaygı, bir kaygı var, endişe var içerisinde. Bu endişeden kaynaklı o kadar farkında ki bunu adamın önüne koyuyor Daha endişesinden daha güçlü bir endişe ki çıkarmış onu karşısına. Aklında böyle bir sevgi var. Şimdi asıl oraya, Aa, evet. asıl oraya geleceğim, asıl oraya geleceğim. Peki niye bana bu kızlardan ne olursa olsun diyebilirim? Ben yiyorum, dayak. ben yiyemişim, ne alacak işte geçinip gidiyoruz işte yani. Allah bize böyle diyor. Bunlar da diyebilir. Evet. Niye deniyor? Evet. Çünkü çok derinde müthiş bir sevgi var. Evet. Bu çocuklara ilişkin olarak müthiş bir sevgi var. Böyle yani çok kabaca baktığımda, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla iki uç var gibi gözüküyor. Başka şeylerde var evet şimdi sadece Tabii bu konularla ilgili evet. söylüyorum. Hı -hı. Yani. Bir tarafta sevgi var temel olarak, öbür tarafta da kaygı, endişe, bunun uzantısı, korku falan falan gibi hikayeler var yani. Bu kaygı, endişe, sevgi hepsi bizim yaşamımızla ilgili çok önemli bilgiler aslında. Bir insan bunu güvenmiyorsa, ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, neden kaygılamıyorum ve sonra da dedi bununla nasıl başa çıkıyorum? İçsel gücünü öğretemiyor. Bir iş yerinden örnek vereyim ben aklıma evet, yani ilkiyle ilişki içerisine koyuyorsun. İçsel güç orada ama duygularının farkında değilse içsel gücünü yönetecek enerji alamıyor belki. Ya da biraz daha belki başka bir şey öbür tarafa yönelik enerji haline dönüştürüyor. Ha, evet. Mesela sigarayı niye bırakamıyor? Hmm. Sigarayı içme enerjisini alırsak bir birey olarak. Niye? bırakamıyor bu enerjisini de anlarız yani. Şimdi Sivera'yı nasıl içmeye devam ediyor? Kilya veriyorum işte bırakamam, beceramam hep, hep bakın duygular bunlar, kaygılar yani. İşte yapamayın, edemeyin, bilmem neyle ilgili içeride bir hikaye var yani. Onun için ne yapıyor? Planlama yapıyor, bu ayki bitkeden ayırıyor, gidiyor işte. Orada sigara içiliyor, içilmiyorsa o zaman sigara içilen bir yer bulalım diyor. Şimdi bakın nasıl mücadele ediyor? Bu mücadeleyi bırakmak için etsene. Aynı mücadele, o da enerjik, çok enerjik ama yanlış yana doğru bu enerji kullanıyor. Bunun, bunun farkına varırsa, bunun altında bunun olduğunu yani duygularının olduğunu ve bunun her şekilde yönettiğinin farkına varırsa şimdi buraya geçer, öbür tarafa geçebilir. Şimdi bir başka şey daha var. Bu, ben de çok, benim gördüğüm kadarıyla ortalıkta çok fazla rastlamıyoruz Ama da şöyle bir şey, bu çalışmayı yaparken fark ettiğim bir şey. Ee, sevgi seçeneği aslında öğrenilebilir de bir şey. Yani bir insan istediği her şeyi sevebilir. Çok önemli ya. İstediği her şeyi sevebilir. Abi Damran da aynı şeyi sevebilir. Kızılderli bir geçişi. Sabahçı der, belirler der. Yani sen aynısını söylüyorsun. Evet, evet. çok önemli. Evet abi. Her şeyi ha. sevebilir bir Hı. insan. Şimdi yani... Bunu nereden bile biliyoruz? Şeye bakın mesela, mesela kadınlar erkeklerin futbolu nasıl sevdiğini anlamazlar. Erkekler de kadınların nasıl bir gömlek almaksızın 23 dükkana girmeyi sevdiğini anlamazlar. Aha. Ama müthiş bir sevgi var orada. Saçma değil mi? Yani bak ne saçma geliyor, Ona da bu saçma geliyor yani. Eyvallah. Şimdi evet ama ikisi de saçma. Hani dışarıdan bir Marslı verse evet. baksın lan siz manyak mısınız diyecek iki tane. Evet. Ama bunu öğreniyoruz. Evet. Zaman içerisinde öğreniyoruz yani. Evet. Ya da mesela şey çok enteresandır. Bu uzun süren yelkem yarışları çok enteresandır. Parça parça olur adamların elleri. Evet. Böyle bir şeyde itler keser, tuzlar, yaralar, böyle güneşten evet. bilmem ne falan adamın iri böyledir, bardağı tutamaz, dersiniz lan manyakınsın oğlum sen dersiniz. Ama çok zevkli var. Evet. Şimdi bunu sevebiliyorsa bir insan, kendi yaşamıyla ilgili doğru olan şeyi sevmeni öğrenebilir. Evlen, kitap okumayı sevebilir. Şimdi oturuyor, işte saatlerce aynı programı izliyor. Aynı televizyonlarda maalesef aynı programlar. İşte evleniyoruz, bilmem ne ediyoruz falan ya da futbol yorumları programları. Saatlerce bu, bu ülke dünyada ikinci en uzun süre televizyon izleyen ülke. Ya ikinci en çok kitap okuyan ülke olamaz mıyız biz? Neden? Kim olmak istiyorumu bilirsem bunu yönetirsin. Ben kitap okumayı sevmeyim. Evet. Seyimi değil Başka seçeneğim yok. Çünkü bu benim çocuğuma hizmet edecek, vatanıma hizmet edecek, kendime hizmet edecek. Daha ne oluyor yani? 15 dakika Türklerin şu an okuduklarından daha fazla kitap okuduğunu düşünün. mesela, ne olur? Evet. Ne oluyor? Bir bireyin hayatında meydana gelecek bir değişiklik. Günde 15 dakika daha fazla kitap okuyan bir Türkiye. Evet. Bu kadar basit bir şeyden söz ediyoruz yani. Bunu, bunu yapmayı bir de severek yapma moduna geçtiğini, durumuna geçtiğini düşünün yani. Ben başka bir hikaye çıkacak ortaya. Evet. Şimdi, bu güç var mı? Var. Evet. Sen televizyonda geçiriyorsun. Şimdi, Şehir verileri falan vardır ya, bunu de yine sizle de konuşuyorum. Yani yaşam insanı adil davranıyor mu falan? Kesinlikle adil davranmıyor yaşam insanı. Onu soruyordun ya, aklından geçen o kadar. Adil mi yaşan? Kesinlikle adil, herkese 24 saat vermiş. Bütün büyük adamların hepsinin 24 saati var, benim de 24 saatim var. Nasıl geçiriyoruz? Hı hı. Nasıl geçiriyoruz bu 24 saati? Birimiz oturup sürekli penaltı mıydı, diğer miydi, kim hak etti kim hak etmedi şampiyonluğu, bilmem ben neyle uğraşıyor. öbürü de oturup ders yarışıyorsa e o tabii ki daha farklı bir şey çıkacak. Hmm. Ben bir sürü ama aile ailede de işte ailenin zenginliği falan bir sürü aile biliyorum. Benim mahallemde olmakları var bunun yani. Evet. Bir sürü mahalle biliyorum. Para bakımından bizden çok daha iyi, babamdan çok daha iyi, anamdan çok daha iyi Ama ben bizim, benim babamın evinde bin tane kitap vardı hocam. Bin küsür tane kitap vardı. Babam bir şey, şey, evet. işçi benim abi. Evet. Bin tane kitabın içinde doğan çocuğun sonucu başka oluyor. Evet. Bu ortamı o İzmit'te belki bir tane ev alamamıştır. Gerçekten o tarihte 1958'den söz ediyorum. Evet. Bir tane ev sağ... Bu adam gücünü buna kullanıyor. Hı -hı. Böyle bir şeye kullanıyor. Şimdi yaşam adil mi? Adil. Ama sen hangisini alacaksın? Sen hangisini seçeceksin? Niye bunu seçeceksin? Bu senin yapacağın bir şey. Belki insan en çok iştahla alır? Sevdiğini alır. Hı. Şimdi biz futbolu çok seviyoruz dedikodu'yu çok seviyoruz, haberi onları alıyoruz. E bu kadar abi, o zaman sen de bu kadar olacaksın. Bu kadar olursa ondan sonra senin çocuğun üniversite sınavında 30 bin tane sıfır çeken çocuktan biri olacak. Yanımda 10 dakika kitap oku her gün. Bambaşka bir dünya çıkıyor, evet. çıkar yani. Çocuğu oturt televizyonun karşısına, bütün evet. gün bu e, çocuk ondan sonra ne Şey mı? aklıma geliyor ya, bir, ben anlayı kadarken Equalizer'du ya, leon olarak tercüme edebilirim bunu Türkçe'ye bir televizyon programı vardı. Bu adam e, iyi niyetli birisi e, ve buna işte zayıf parası olmayan, arkası olmayan, ilişkisi olmayan e, ondan dolayı ne yapacağı bilgisi olmayan insanlar başvuruyorlar ve diyorlar ki hakkını koru ne olur? O da karşıya karşı bunları eşitliyor birer tavır içerisine giriyor, birer tavır içerisinde. Şimdi <gülüyor> bakıyorum şu mesela ilk daha önce vermiş olduğum anne örneğinde, annenin tavrı sanki bir eşitleyen tavrı içerisinde hmm. kızları için. Hmm. Yani ki e, efendim ben şu aileden doğdum. Eee annemden böyle edilmemeye de falan da sentiniz böyle dişi olur falan filan tavrı içerisinde giderken <gülüyor> annenin tavrı sanki bu eşitleyen olarak geldi. Hmm. Ve öyle bir şey ki hakikaten e, bu tavır içerisinde kız çok daha bilinçli bir şekilde ortafora gitmeye başladı. Ve o derslere bakış tarzı sınıfta çok farklıydı. Tamam, evet. ha, ona. Yer Üniversitesi'nden bu sürm etmişin dedikleri öğrencileri kabul eden dekan geldiğinde onların üniversite öğrencileri nasıl kabul ettiğiyle ilgili konuştu. Biz dedi öğrencinin notundan ziyade öğrencinin içinde yetiştiği bağlamda ne kadar lider olduğuna bakarak ee, öğrenci alırız dedi. Müthiş. Bunu burada İstanbul'da dinledim kendisinden. Müthiş. Ondan böyle dedi puanlardan ziyade referans mektupları ve bizim yaptığımız araştırmalar önemlidir dedi. Ee, şimdi bu dediğinle böyle bir araya gelince hakikaten ama öbür taraftan şöyle bir şey de var diyor. Oxford'da ben Bankası'ya gitmedik mi? Ya, ya, ya. Ama işte benim orada hep cevabım şu ama sen liseye de gitmedin abi lise vardı senin memleketinde Urfa'da. Yandaki Gaziantep'te üniversite vardı gitmedin abi sen oraya. He. Başka bir soru var benim için çok daha önemli bir soru. Şimdi de param var abi aç Oxford'da o zaman Urfa'ya borcun var oradaki çocuklara. Onlar senin kasetlerini alıp dinliyorlar. Evet, Orcun var abi yani böyle bir şey içerisinde bittim ben kurtardım kendimi, kendi paçamı Ondan sonra orfa hala öyle duruyor e Aç olduk çocuklara, vardı da gitmediler demesinler işte Bu, bu bir bahane, bu, bunun hiçbir başka açıklaması Neden evet. insanlar böyle bahanelerin arkasına? Çünkü ee, o, herkes farkında değil bahanenin şöyle, şöyle bir şey çıkıyor Şimdi, bir, hani iki tane gözlem anlatayım. Yani, vakit yeter mi bilmiyorum onunla ilişkili olarak ama üç dakika karnız var, üç dakika. karnız var, üç tane karnız var. Tane <gülüyor> <bir> <gülüyor> anlatayım, Amirak belki şeyler. bunu da sonra anlatırım. Şimdi hocam bir kere şeyde, bir bakkal, dayım, sabah gazete alacağım, bir şey geliyor, e, ses geldi içeriden. Hep ne olur dedi. Baksana baktım ne oluyor diyor. Bir tane çocuk, iki yıl daha, anne, çocuk evini böyle kutu kutu, karton kutular içinde şekerlemeler var çocuğun boyu hizasında. Belli ki elini atmış bir avuç almış, anne şuradan tutmuş, sallıyor elini. Alma bunları falan diyor. Çocuk böyle, ıh yaptı, alma bunları falan yaptı. <Gülüyor> anne dedi ki, bak dedi bakkal amcaya dedi, bak kızıyor sana dedi. Bakkal amca da orada raflara bir şey geldi, baktığı biliyor o yani. <Gülüyor> Ondan dedi, Çocuk baktı, bir şey bir de onu yaptı, düşürttü. Çöyü, biraz ilerlediler de, tabii kutular bitmedi ki. Çocuk bir daha daldı. ''Bak diyorum, bırak kızıyor sana, bak görmüyor musun, kızacak sana.'' falan diye bıraktı o çocuğa. Şimdi çocuk neyi öğreniyor? Bu çocuk ileride bir bakkal amcanın olmadığı yerde alabilir ama Çocuk şunu öğrenmiyor. Kızacak kimse yok. Kızacak kimse yok ki. Polis yoksa, kamera gözetlemiyorsa, onun arkasına saklanmışsa, etrafta insan yoksa arabayı şak diye çiziyor. Evet. Niye bu bu kadar çok araba çiziliyor? Çünkü hep diyoruz ki biri görür ha. Evet. Bu doğru değil'i öğretmiyoruz. Evet. Bu doğru değil. Bunu alamazsın. Paramız yok. Parasını vermeden alamayız. Dişlerin çürür. Kendi iç dünyasındaki bir şeyi kontrol etmek için, evet. kendi koşulları içerisinde doğru olanı yapmak için ve tabi elleri bu topu nasıl yaşamalıya ait doğruyu yapmak için ölmezlığı söylemiyor. Bakkal Hı. amca kızıyor mu, kızmıyor mu? Şey bu. Ee, değerimiz bu. Evet. Bunu koyuyor yani. Evet. Şimdi bu hiç dünyası değerli olmayan adam beş dünyada çözüm arıyor. Hı. Bakkal Hı. amca niye ben üniversite açmıyorsun? Hı. Buna dönüyor iş yani. Hı. El olunca da kendisi ya ben bunu istiyorum yapmıyor. Bunu istiyorum yapmıyor. Çok kısa bir şey anlatayım. Ee, koral soğudunu unuttum, kör. Bu çocuk konservatuvarı bitiriyor burada. Yanlış sen de piyano bölümünü bitiriyor. Bitirdikten sonra diyor ki ben kompozitor olacağım. Şimdi körden kompozitor olmaz diyorlar bizimkiler. Hı -hı. Olmaz yani nasıl be, be orkestra yanıtacağım, beste yapacağım olmaz yani. Hı -hı. Bu diyor ki ben olacağım. Kafaya takıyor hocam. Hiç İngilizce bilmiyor. Arkadaşını Amerika'daki üniversiteyi yazıştırıyor. Amerika'daki üniversite gel bir görüşelim diyor. Tek başına uçağa biniyor. Hiç İngilizce bilmeden. Gidiyor. Öyleki adamları ikna ve şimdi besteleri olan, kendi idileri olan orkestra yöneten bir adam. Tek bir kelime İngilizce bilmeden yapıyor, yapıyor bunları. Müteşebbih başarı, bir zafer. Değerli izleyenler, kısa bir sonra birlikte efendim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, muhtemelen kışla sohbetimize devam ediyoruz. Muzacım, seni bulmuşken ben bir bana anlatılmış olan bunu Cüneyt'li sever beyefendi anlattığı bir toplantıda kendisi bir üniversitede asistanlık yaparken profesörü sınavları değerlendirmesini ona vermiş. Ben değerlendirdim diyor. O sistem içerisinde öğrenciler burada ne hata yaptım, bu doğrumun için böyle falan diye konuşma imkanına sahipler. Ben diyor bir öğrenci var, gıcık aldığım birisi diyor, geldi. Demiş benim sınav kağıdımı hata yapmışsınız demiş. Baktım diyor Allah ya. Ne kadar kesmişim demiş falan. Yok kesmemişsin ki demiş. Fazla vermişsin demiş. Sekiz puan fazla vermişsin demiş. O da olsun demiş. Yüzüne baktı diyor, sizin böyle bir yetkiniz yok demiş. Böyle bir yetkiniz nereden buluyorsunuz hayır. O da demiş ki, içimden geldi ya, sen biliyorum ben biliyorum, hiç karıştırmıyorum. Ben demiş, hakkım olmayan bir <gülüyor> puanı almak istemiyorum demiş. Oraya kaybolacak ve bütün ömürden hakkım olmadığı bir puanı almış olarak kendime bakmak istemiyorum demiş. <gülüyor> baka kaldım diyor, ezirdim diyor. Şimdi burada tahmin ediyorum senin dediğine çok güzel tabii, bir Kesin. Bunun tersi başka bir örnek vereyim. Bunlar çünkü bu yan yana gidiyor. Sunru Yavrucu bilirsiniz. Benim arkadaşlarımdan biri Sunru. Onunla bir konuda konuşuyorduk. Şeydeyken, konservatuardayken tiyatro okurken, bu dizilerdeki tiyatro oyuncularından bir e, Tiyatroda okurken eee Sınav yapıyorlar işte. Dönem sınavları da 3 tane evim oynayacaklar. Bizi çölün üzerinden de işte koca koca bildiğimiz isim, büyük isimler bunlar diyecek ki geçtin, kaldın bilmem ne falan neyse. Ondan sonra ilk iki, çok çalışkanmış Sumru. yani anlatıyor bütün şeylerin arkada o başarılı bildiğimiz o var yani ya, bir isimler falan evet. çok çalışkanlar. Evet. Çalış Sumru'yu ben bir kere şimdi şiir için hazırlanırken gördüm hocam inanamazsınız bir şiir okuyacak kağıttan değil ezberden de değil. Evet. Saatlerce hazırlandı. Anladım. Saatlerce ve ondan önce günleri var. Üç dakikalık performans için üç ay hazırlandım diyor. Üç tane performans var, dokuz aylık emek var yani. Evet. böyle bir emek. Evet. Çıkmış şeye, şeyin karşısına, heyetin karşısına, birinci oyun oynamış, ikinci oyun oynamış, şey Cüneyt Gökçer. Hı. Demiş ki, tamam kızım demiş, geçtim. Hı hı. Hayır demiş, üçüncü yıl oynayacağım. 16 yaşında demiş ki ya geçtim yani ne, ne, ne gerek var Aha. hayır demiş üçüncü yıl oynuyorum ben demiş üç ay emek verdim buna siz bana üç dakikanızı ayırmıyorsunuz ayıracaksınız demiş ben bunu oynayacağım evet, evet. peki ona demişler evet. kendi emeğine de saygı duyuyor yani evet. o çocuk eğer eksi puanlı sayıda gidecekti evet. fazla puan benim hakkım mı diyor ve bu hakkı evet. almak istiyor ama bakın bu hep ben kimin içindeki güç ne bunu şunu yapabilirdi. Oh geçtim, tamam gidiyor daha sağ ol hocam işte kantinde çay hayır evet. evet. değil evet. ben bunu evet. oynayacağım o çocuk ileride sonraki yavrucuk olacak yani evet. olur öyle bir hep bir var hocam hep evet. böyle bir hikaye var evet. bunu tasarlatmak lazım. Çocuğa yetişirken, benim bir hikaye ya, var. Evet, diyecektim, anlatın, kendi yaşamınla hmm. bile, bunu tasarlamak, bunun bilincinde olmak, ortama. Çok, çok çok. Onu paylaşın lütfen. Bir böyle çok güzel bir hikaye çok benim böyle hayatımda önemli bir an falan. Şimdi bizim aile çok bir şeydi, yani fakir bir aileydik işte biz. Babam işçi, annen ev kadını. Bütün güçleri bizi güzel yaşatmaktı. Ama hiç para yoktu yani. Ama buna rağmen çok da güzel yaşattılar. Allah ikisinden de razı olsun. Ha. Şimdi... E, bayram geliyor, benim hiç mantar tabancasım olmadı. Önce olmamış o saate kadar. Bir önceki bayramda da... Mancası nasıl? Hocam, olsa olsa 9-10'dur. Yani daha ha. büyük değilimdir herhalde. Ha. Şimdi bir önceki bayramda hep öyle oluyordu, mantar alıyorduk bakkaldan ama tadancamız olmadı, tel yapardık. O tel var ama orada eli yakar, patlar, göze buluyor falan böyle hikayeler var. Çocuklardan, mantar tabandası olan çocuklardan da böyle ya valla mükemmel atayım falan, o da böyle şimdi ben atıyorum evet. falan yapar böyle bir... Kendimi tam tabiinde söylüyorum, köpek gibi hissettim o çocukların evet. yanında. Böyle evet. ne yiyor ver falan diye tırmanıyorum yani. Çok kuydu bu bana, hı hı. sonra şimdi demek ki işte şeker bayramıymış, hı. sonraki de kurban bayramı olması lazım. Kurban bayramı yaklaşınca böyle işte bir ay falan var, hı hı. İşte hazırlıklar yapılıyor, şu bu falan. Annem dedim ki, anne bana mantar tabandası alsanıza dedim. Bakarız dedim. Peki. Şimdi aradan bir iki gün mahve içtim bir daha diyor, anne bana mantar tabandası alacak mısınız? Bakacağız dedim bekliyorum ben. Biraz daha Her gün sordum. Evet. Bayram günü... her gün bakacağız diyor, bakacağız diyor falan. Şimdi bayram sabah bizim aile mütöremi şöyleydi. Mutfakta e, yavaş yavaş bireyler uyanırlar ve dayamlıklar giyilir. Şimdi ne varsa tabii o bayramda evet. eller öpülür falan. iyi bayramlar olur. Sonra da hatırlı, Çok güzel bir şey e, kahvaltı olur falan. El öptük falan. Annem dedi ki benim yatağım, beş ucumla bir tane şey vardı. Sen iskemle vardı. Eee iskemleme baktım mı dedi? Baktım dedim. binlerin altına baktım mı dedi? He Ya benim mutfaktan şöyle bir koşuşum var o oda. <gülüyor> Tam böyle yı, yı. 100 metre rekoru yani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra koştum ve yeminlere arkı mantar da benimsin. <gülüyor> Belki hayatımdaki ilk hediyem o olabilir. Şimdi hani galiba öyle oldu hakikaten. Şöyle de olabilirdi, ee, ee, bir ay önce sana bakarız demek şunu aslında yapıyor. Senin içinde bir güç yok, güçsel bir güç sana bakacak ve bunu verecek ya da vermeyecek. vermeyecek. Şimdi buna ilişkin bir ben çaresizim bekleme diyeyim, anneme olur. Evet. Arada bir ağlayacağım, hatırlatacağım bu. Evet. içindeki tek güç bu, evet. ilişkiyi evet. sömürerek kullanıyorum evet. aslında yani annem şunu yapabilir mesela ya ne olur anam şimdi izler programı olmaya ilişkin bir şeyse söyleyemem gerek yok hepimizin evet, bunu yapıyoruz değil evet, mi? Evet. esasında önemli olan hepimizin bunu yapıyor olması evet, Anacımız izliyorsan sana değil ben de ona <gülüyor> bir selam gönderiyorum. neden hani çok iyi bir çocuk Allah sizden <gülüyor> razı olsun <gülüyor> Allah sizden razı olsun şunu aa, yapabilir der ki ya 5 kuruş haşrım var günde bak Beş kuruş, beş kuruş, otuz gün işte şu kadar kuruş yapar. Bunun her gün bir kuruşunu ayırırsam, bayramda da işte otuz kuruş evlatınca gelir, bunları da biriktirirsen ben de sana üç kuruşla dedem alabiliriz ama dondurmamakten vazgeçmen lazım. Ya da işte ne bileyim bilmem neden vazgeçmeme ya da o mücadeleyi verici her gün, bunu yapar mısın dese bu çocuk yaparım der ama onu öğrenir, planlamayı öğrenir, zorluğa, güçlüğe katlanmayı öğrenir, emek vermeyi öğrenir, o tabancayı aldığında da bir daha hiç vermek istemez. Evet. Kıymetini hmm. mi bakar? bakar, sahip çıkar ve şunu öğrenmeye başlar. Ben hedef koyup, içimdeki gücü de kullanıp, dışarıya yalvarmama gerek olmadan mücadele edip bunu başarabiliyorum. Biz zaten sonuca bakmayız. Yani o bir şeyi aldım mı almadı bakmıyoruz. Bunu doğru yapsın, almıyor da bir hiç önemi yok. O sonunda bile der ki ben güzel yaptım bu işi. Evet. Bu öğretmek çok kolay. Bu yaşta bile öğretmek yani bir yaşındayken, sıfır yaşındayken bile öğretmek aslında mümkün çocuğa. Evet. Yeter ki bu nasıl olabilir diye biraz baksa ana baba evet. onu bulacak yani. Evet. Çok güçlü çocuk yetişiyor o zaman. Evet. Kendi ayakları o zaman ezilmez. Evet. Bu bana kimse bir şey sağlamadığı falan çaresizliğine, bahanelerle sığınmaz. Evet. Yani bu bugünkü müzik konuşmamızın başlığını koyacak olsak içinizdeki gücü keşfedin başlığını koymak istiyorum. Hı, hı. Ee, belki belki kitabımla da açacağım. böyle olacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Müthac internetten var. Var. Ne kaldım şeklinde. Yani. Haftada bir makale falan yazıyorsun. Haftada bir değil hocam. Ee, bizim talat beni çok zevkli bir ben biraztanmıyorum konularda. Tamam. Abi genelde abilerim var. İsteyenler gelip oradan <gülüyor> or bakabilirler. <gülüyor> e, seminerler veriyorsun, konferanslar veriyorsun. E, seninle beraber olmak e, büyük bize seni burada dinlemek büyük bizek. Sevgili izleyenler. Umarım bu sohbetimiz çok hoşuna gitmiştir. Ben çok zövk aldım. Kitap çıktıktan sonra Brando'yu varayım senden. Şöyle bir araya Diğeriye gelelim, konuşalım. Evet efendim, başka bir programda buluşmak dileğiyle. <Gülüyor>